Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bugün konumuz Abdestin fazileti Abdest almanın sevapları dünya hayat faydaları Abdest almak bir ibadet Abdestte dört tane farz var vacip yok. Fakat çok sünnetleri var, müstahaplar, batizim var. Bir ibadet dinimizde eğer farz ise hakkını mutlaka hak vardır. kuran Mevlamız Kerimimiz bizlere Senbillah yayır ameli ey müminler velan buyuruyor. Ya eyyühellezine amelû Ey müminler Ey iman edenler Abdest ibadet Olduğu için tabi yalnız Müminlere bağlıyor Mümin olmayan bir kişi Abdest alsa ne olur? Abdestten faydalanır Yaralanır Dünya bakımından. Yani sağlığı düzelir. Ama sevap tabi alamaz sevap desene tabi. Allah tarafı buyuruyor Ey müminler! İmadender! Bu tabi bir önce uyarı oluyor. harakadan emir ilahi geliyor. İza kumtum ile salati namaza kalktığınız zaman namaza kalktığınız zaman bir kişinin namaz kılmaya azmettiği niyet ettiği zaman o cevapçılaması farz oluyor. Peki daha önce alsa ne olur? Sehabı daha çok olur. Abdestli durmanın çoğu bir ecid sevapları var. Hatta bir kimse devamlı, yani elinden geldiği kadar abdestli durmaya çalışırsa o kişi Allah'ın izniyle madde şehiden hadise geliyor ki, o kişi Allah'ın izniyle şehit olarak ölmesine sebep olur. Ancak abdest almanın farz olması demek ki, bir kişinin namaz kılmaya niyet edeceği zamanlar. O zaman o kişi abdest olması farz oluyor. Peki abdestin farzları neler şimdi? Fevsilü <feyat> vücuhu hükm bela buyuruyor. Fevsilü buradaki fe faa takibiye deniyor buna. Hemen hemen yüzünüzü yıkayınız. Abdestin farzı yüzün yıkanmasıyla başlıyor. El yıkamak, ağza su vermek, buruna su vermek Bunlar farz değil. Bunlar sünnet bunlar. Peki bunlar farz değil de. Neden acaba yıkanması gerekiyor? El nedir? El temizlik aleti el. El temizlik aleti. Tabi insan dünyaya meşru oluyor. Elleri kirli, tozlu, yağlı olabilir. Hanım mesela hamur işi uğraşmış olabilir. Elleri kirli olabilir bu kişi elini yıkamadan hemen doğrudan doğruya yüzüne başlasın sene olur da bize kirlenir muhtemelenler bunun için sünnetler farzları tamamlıyor bakınız sünnetler farzı tamamlar eğer bir kişi gerek abdestin gerek namazın sünneti kişiyi terk ederse onun farzı demek ki eksik aramış oluyor önce el yıkanıyor hem de üç sefer el kirli yağlı pastlı bir şey var elde böyle. Bir defa yıkarınca temizlenmez daha da o pislik kir dışarı çıkan Ancak ilk üçünü temizlenmiş olur. Sonra ağıza su veriliyor. Bu sünnettir hem üç defa ağız içindeki pislikler mikroplar balgam tük tük ona temizleniyorlar. Sonra Buruna su veriliyor. da temizleniyor. Yani solunum yolu açılıyor. İnsanın hem sağlığı hibat açısından. Ondan sonra yüz yıkanmasına sıra geliyor. Bunun bir hikmeti şu olmuş oluyor. Mesela kişi yapacak bir su ile e, önce bu su ılık mı sıcak mı soğuk mu? Elle bakacak. Acaba acı pis bir su mu? Ağzına bakacak. Acaba kokuşan bir mu? Bununla bakacak. Demek ki bakınız bir farza başlayıncaya kadar üç tane burada işlem gerekiyor. Başlayıncaya kadar. Namaz da öyle. Her namazın evvelinde sünnet namazları var. Nedir bu? İnsan içinden kopmuş, yataktan kalkmış, gafet haliyle kişi Hemen paldur küldür. Fazla girersen ne olur? Tabii namazı tam olmaz. Önce sünnet kılınıyor. Bu bir alıştırma oluyor böyle. Bir araba bile, yüklü araba bile, hele büyük kamyon yüklü arabalay bile, hemen birden kalkmıyor. Taksim birden kalkmıyor tabii bile. Önce yavaşça kalkıyor, birde kalkıyor, ikiye geçiyor, üçe geçiyor. Demek ki her sünnette, her sünnette hikmetler var, sırlar var. Onlar fazları tamamlayıcı unsurlar hikmet sureten hepsi de böyle. Üç sefer yüzü bir defa yıkamak farz. İkincisi sünnet, üçüncüsü sünnet. Nedir üç defa yıkanıyor? Bir defa farzda olabilir ya. İnsan yüzünü bir defa yıkadı. Ya kuruya kalmışsa farzına gelmemiş oluyor. İkincide de daha garanti oluyor. Hele üçün üstünde artı yüzde yüz yıkanmış oluyor. Bizi yıkanmış oluyor. Yani dört olsa olmuyor. O konu sonra geleceğimiz okuna inşallah. Yüzden sonra neresi yıkanacak? Ve iyi diye hüküm İlle merafiki Mevla bürüyor. Elleriniz kemela bürüyor. Elleriniz yıkayınız. İlle merafiki bir beraber. Bir dirsek demek. Dirseğini yıkanmasına farz oluyor. Birazsa kışın bu konu daha önemli olur. Neden kışın önemli oluyor? Kışın genelde insan kalın bir şey giyiyor. Her insan dışarıda alırken Kalın kazak da oluyor. Bu kollar sıvanırken eğer tam güzel sıvanmasa dirseğin tamamı bedene çıkmasa abdest yarım kalabiliyor. Noksan alabiliyor. Bunun için yazın tabi daha kolay. Ama kışın dikkat etmeye kışın. Demek ki dirseğin güzel sıvanmak gerekiyor. Biraz da yukarısı olsun daha da iyi. Daha da faydası var. yıkama gerekiyor. Önce tabi üç sefer sağ el yıkanacak. onu üç sefer sola yıkanacak. Aynı yüzde olduğu gibi. Vem sehu yürü üsüküm. Mevla yürüyor. <gülüyor> Ondan sonra başınızı da mes edin Mevla yürüyor. Baş yıkanmayacak. Baş mes. Nedir mes? Bir şeyi müşterilerine yürütmeye mes deniyor. Yani el ıslanacak yeni suyla ıslak ile başta yürütmeye besleniyor. Peki yüz yıkanıyor el yıkanıyor da acaba başlı yıkanmıyor. Tabi insan her zaman yazın mevsimde bulunmuyor. Kış tabanı derler kara kış derler böyle şey. Aşırı fırtına oluyor, kış oluyor, bu oluyor böyle şey. Eğer baş yıkama faz olsaydı ne olurdu? Ee, kışın çok kişi hapizini alıyor, şadırvanı da alıyor böyle. Tipi karzinden yağıyor böyle. Başını yıkadığımı soğuk suyla hemen arkasından grip tezide hasta oluyor böylece. Hele hanımlarımız olur hanımlarımız değil mi? Uzun onların böylece. Eğer hanımlar kışın da her hapiz alışına baş yıkasaydı tabi hastalık ona kalkmaz. Mıdır? Bunun için bakınız. Allah'ın hikmeti yani her şey, denge düzen hepsi yerinde. El yıkanıyor, yüz yıkanıyor, baş mes ediliyor. Ne kadar mesediliyor ediliyor başın? Hanefi mezhebinde başın dörtte birinin mesh edilmesi farz. Başının dörtte biri mesh edilmesi gerekiyor, Başın dörtte biri. Peki nasıl hesaplayalım bunun baş dörtte birini? Nasıl bulalım bunu? Her insan avucun işi baş dörtte bir her insan böylece. Bir insanın avucun işini tam ısladı mı başına koydu mu dörtte biri kapsıyor. Biraz da gezdirirsin fazla olsun ayetmez böylece. Olmuş oluyor böyle. Yaz maliki mezhebinde başını tamamen etmek farz maliki mezhebinde. Halife de Şse sünnet başlığı tam mes yapmak isteyen kişi isti abi mesni Arapça yani kaplan mes isteyen kişi iki avının birden ıslar başlığı tam mes ederse herhamdülillah hem farz hem sünne gelmiş olur daha garanti olur ve ilel abeyin Ayaklarınıza yıkayınız, topuklarıyla beraber beraber yürüyün. Abdülazim bunlar fazları. İştein görülmüş Abdülazim işte bir de faziletleri yani. Bugün daha konu Abdülazim güzellikleri sevap bölümü. Müslümanlık hadis de buraya Ali Somadetlerim, men tevallah. Bir kimse abdest alsa ve ahsenel vulu'ah abdestini de ama güzel yapsa, güzel abdestini alsa öyle baştan ama değil, dikkat olarak dikkat olarak, özenerek abdestini alsa haricet hatayâhü min cesedihi o anda kişinin bedeninden günahları çıkıp ...dökülmeye başlıyor. Hatta... ...tahrice... ...bintahbi ezfarihye... ...tay o kişinin... ...tırnakların altındaki de günah ...oradan çıkıp dökülmeye başlıyor muhtemelenler. Demek ki... ...abdest nedir? Abdest aslında... ...manevi temizlik muhtemelenler. Aslında manevi temizlik abdest. Hem tabi... ...maddi temizliği var... ...abdestin... ...ama aslı amaç nedir? malevi temizlik en fazla günah işleyen organlar el ağız değil göz kulak yüz ayakta yürüyerek gider bunlar namaz önce abdest suyuyla bunlar temizleniyorlar günahlar dökülüyor kul Allah huzuruna günahsız girmiş oluyor peki günahın tamam acaba dökülüp gidiyor mu acaba Tabi dökülen günahı var. Dökülmeyen de var muhtemelen. O da var. Mesela bir kişinin çamaşırında kirli leke var. Bazı leke hemen soğuk suya çalklandı mı Hemen soğuk suyla bazı leke. Bazı leke zel su istiyor. Bazısı sabun istiyor. O da yetmiyor bazen. Yetercen gerekiyor. Hatta yağlı gibi lekeler tindayminler şunu bunu istiyorlar görecek. Demek ki bakınız her leke hemen suyla çıkmadığı gibi her gün hemen çıkmıyor muhteremler. Mesela üzerinde namaz borcu var. Kaza borcu var namazın. Efendim hemen tebih istihbar etti. Abdüs aldı. Ödeniyor mu onlar? Ödenmiyor onlar. Ne ödeniyor? Namazı kazaya bırakmanın günaha ödeniyor. Bak. Şimdi nasıl örnek verelim buna? Mesela bir insanın vergi borcu var bir yere. Gecikmiş. Üzerine zam, faizi üzerine binmiş. Sonra af çıkıyor. Ne oluyor? Ancak bunun zam, faizi affediliyor. Ana para duruyor ama. İşte namazda böyle muhteremler. Yani bir insan hacca gitsin, Arafat'ta vakfiye dursun, abdülsalsın, kişi kişiatta kadir gireçsini Allah'a tövbe etsin. Ne oluyor? kazaya kalan namazı ve kazaya bıraktığının günahı affoluyor. Ama namazın aslı duruyor. Mutlaka bunun kazadilmesi gerekiyor. Tabi oruç da bunun gibi, zekat da bunun gibi, kul hakkı da aynen bunun gibi. Peygamber arasından bir buyuruyor Aleyhisselam Maddeleri. Ümmetim sizlere bir şeyi bildireyim mi? Size bir şeyi bildireyim mi? Bunu yaparsanız günah halarınızı mahveder. Ve sizin manevi derecenizi de arttırır. Bunu isabe vereyim mi? Tabi sahabeler evet ya Resulallah yani bize bunu haber ver Resulü dediler. Peygamber Aleyhisselam onlara yani bizlere üç şeyi böyle peygamber tavsiye etti. Üç şeyi. Demek ki bu işi yaptığımız zaman hem günahlarımızı mahveliyor nedir mahv? Tamamen işçiliği yok ediliyor günahlarımız. Bu önemli bak Yani günahın mahvı. Önemli bu. Bir kişi günah işlediği zaman nedir günah? Allah'ın yasak kıldığını yapmak haram olmuş oluyor. Veya bir insan Allah'ın emrini yapmasa, mesela bir insan bir vakit namazı kılmasın bu da aynı haram olmuş oluyor. Günah bunlar. Bu günahlar insanın kalbinde, gönlünde etki yapıyorlar. Kara nokta leke yapıyorlar. Bir insan bu şekilde namazını bırakı bırakı, yalan söyleye söyleye, işte alkolü kumar devam edede, ede, haramdan gözünü sakırmayan sakırmaya o kişinin kalbi Allah korusun tamamen kararıyor. O kalp paslanıyor. Sonra ne oluyor? O kişi maneviyat açısından duyarsız hale gelir, duyarsız oluyor kişi. Haşa böyle Allah peygamber anılımış, hiç kişinin kalbi kıpırdamaz. Ezan okunur, hiç onun kişi bir ferto olmaz. Namaz kılar, namazdan şehiz almaz. Böyle. Neden günahlar olduğu için. Olduğu için. Hatta böyle bir günahkar kişi, günahından tamamen tövbe edip kopmadan, hacı gitsin. Betullah gitsin. orada bile biricek şehiz alamaz. Mıdır? böyle bir şey cennete girse de olur cennete sıkılır diğer insanlara zarar olur böyle bunun için ne olacak günahkar kişi ya cehenneme atılacak yanacak ya da sırat köprüsünde böyle yana yana yana yana günah arıncaya kadar orada yanacak ancak onları cennete girecek muhtemelenler yani günahların manevi etkisini bir görebilecek muhtemelenler mesela bugün mikroskop ile bazı mikroplar görünüyor, organlarda şurada burada ki nasıl o organı tahrip ediyor olay böyle, nasıl saldırıyorlar böyle işte. Onu kişi kendi gözüyle görebildiğim insan çıldırır mı terim bu şeyleri işte. İşte evliyalar onlar da onlarda keşven günah etkisi görüyorlar biz kalbinizde. Peki nedir bu üç şey Biri isba görülüldü alel mekârihi. Abdestini çok güzel almak kir zamanlarda da yani hoşuna gitmediği zamanlarda da abdestini acele etmeden güzel almak. Ne gibi hoşuna gitmediği zamanlar? Mesela kışın, kar, soğuk tipi dışarıda haps üzerine. üzerinde baltayı çıkardığı, kalın kaza çıkardığı üzerinden, hava soğuk, su daha da soğuk, fitriyoda. Kişi bu gibi şartları altına bile, abdüzleri alırken, eğer dikkatli gücü alırsa, bak o zaman ne oluyor günahları dökülüyor. Ya da bir hastalık nedeniyle, insanın ayağında ağrı var, ayağını pek kaldıramaz, abdüz Beli, ağrı. Beli ağrıyor. Beli ağrıyor, kolunu bükemiyor, şunu bunu yapıyor, yapamıyor. Kişi böyle bir haldeyken bile abdesini aceleye getirmeyip güzel alırsa, o zaman bu müdahaları dağışa dökülüyor muhteremler. Yahu da dökülüyor. Efendim. İkincisi, ve keseteli kuta ile mesacidi. Namazlara çok adım atmak, camilere. Yani camiye çok gidip gelmek, camilere. Bir kişi evinden çıkarken niyeti camiye, mesle gitmek ise hemen orada bunun sevapları yazılma başlıyor bakınız. Orada başlıyor evi Evi uzaksana kadar o kadar sevap yazılıyor böylece. Nasıl yazılıyor? Her adımından bir hasene onun sevapları yazılıyor. Bir de günah siliniyor kişi kişinin böylece. Üçüncüsü وَاَنْتِزَارُ salah, بَعْلَى salah. Bir namazdan sonra öbür namazı beklerken de o kişinin yuallarına dökülüyor. Sevabı, derisi artıyor. Bir namazdan sonra öbür namazı beklemek. İster camide olsun, ister işi gücü var dışarıda olsun. Öğleyi kıldı, Cuma'yı kıldı mesela, ikindiyi kıldı ama hep aklı akşam namazında. Akşam namazında. Peki abdest nedir muhteremler asıl olarak, mana olarak? Sözlük olarak Arapça tabi bulu deniyor. Abdest sözlük olarak farsça bir kelime, Türkçe değil. Ab, su demektir farşa. Dest, el demektir farşa. El suyu. Arapçası bulu, farşası abdest. Türkçesi yok bunun. Türkçe mide de abdest diyoruz buna. Bu refekeme maalesef adetleri el bulu, mirtahus sala. Abdest. Namazı anahtara bir peygamberi buyuruyor. Aleyhisselam Hazretleri. <Gülüyor> Demek ki abdest nedir? abdest namazın anahtarı muhteremler. Ama çok anlamlı bakınız, çok anlamlı. Neden? Bir anahtar bu kadar kıymetliyse onun açtığı hazine nedir acaba? Anahtar bu kadar bakınız. Bir abdestte dört farz var, bu kadar sünnet var, bu kadar abdestin faziletleri var, silahları var. Günahlar dökülüyor, Derece artıyor. Bu kadar şeyleri var. İnsan günahtan aranındırıyor, temizlendiriyor. Demek ki bu kadar abdestin fazileti var. Yalnız şöyle buyuruyor ulemalar, muhteremler. Eğer anahtarda bir aşınma olsa diyor, anahtarın dişlerinde aşınma olsa ne olur? Hilti hazineyi açamaz buyurlar ama. Anahtarın de güzel olması gerekiyor. Bu da nedir? Yani abde, anahtarın dişleri abdestin farzları işte muhteremdir. Abdestin farzları. Demek ki eğer abdest güzel alınmazsa öyle baştan savamı yapılırsa o zaman ne oluyor? Onunla namaza girilemiyor. Ve ne olur? Kalıp girer, ruh girmez ama. Eylül'dan bir şöyle buyuruyor. Bir kişi abdestini alırken eğer huzurlu feyizli alırsa o kişinin namazı da ona paralel olarak öyle huzurlu olur buyuruyor Muhtemelen bakınız Bunun için abdestini alırken arada Dünya kelamı konuşmamak gerekiyor. Abdest almaya besme ile başlamak gerekiyor. Sonra niyetmek sünnettir. Ama Şah-ı farzdır. Niyeti burada güzel yapmak gerekiyor. Hatta her uzvu organı yıkarken de bunun bir de duaları da vardır. Ama Türkçe olarak yapılabilir bunlar mesela. Yüzünü yıkarken... Ya Rabbi mahşer beyaz ele. Kara eleme Ya Rabbi. İşte, Salini yıkayken Ya Rabbi mahşerde amel salime ver Ya Rabbi diye bu şekilde e, kişi bunlar bilmiyorsa ne yapar, Her uzununda besmeyi çeker. Arada kelime şahit getirir. Yani nedir bundaki amaç? Abdest esasında dünya kelamı konuşmamak, gafil olmamak, böyle huzurla abdesti almak. Bir kişi abdest almaya önem verirse bu bir ibadettir diye Bu kişi güzelce yaparsa huzur yaparsa demek ki o kişi namaza da öyle huzurla girmiş oluyor muhtemelenler. Bir Alman profesör muhtemelenler yani kendisini nasip oldu. Bir Alman profesör da bakıyor, işçiler ya başka işte Türk vatandaşları, Müslümanlar her gün bir temizlik yapıyorlar. Yani abdest alıyorlar. Bu şöyle diyor, ben diyor dinimi değişmeyeceğim diyor kendi kendine. Yani Hristiyan dinimde bağlı kalmak koşuluyla diyor, şu abdesti bir alayım bakayım. Bundan ne var bu abdesti acaba? Merak ediyor bunu alayım bakayım diyor. Tabi... abdestini alıyor muhtemelenler. Abdestini alıyor. Bakıyor bu Alman profesör... tıp profesörüymüş. Bakıyor... abdest alınca... yalnız öyle yüz el temizliği değil. Bunun ötesinde... daha çok şeylere fark ediyor. Böyle. Buna dikkat ediyor. Kendi kendini inceliyor... Yani tans dönüşürsün, bu süre kan bütün bunları böyle inceliyor bunları. Kendi rusu hastalığını inceliyor. Bakıyor abdest almada eli, yüz temizin dışında daha çok şey olduğunu fark ediyor böylece. Sonra ertesi sabah kalkıyor. Kalktığı zaman hemen yine abdest alıyor müteahhidler. Yine kendini bakıyor. Yani inceliyor kendisinin şekerini, her şeyi inceliyor bunları ve şu sonuca varıyor. ...sabah kalkıp da... ...abdest almadığı... ...zamanlar... ...her ne kadar elini yüzünü yıkıyor... ...dışını fışalıyor ama... ...uzun bir zaman tam kendi normal... ...gelemiyor. Yani bedensel... ...bu sistemler... ...hemen çalışmaya başlamıyor... ...bakınız. Bu sonuca varıyor... böyle. Kendini inceliyor bunları... ...bakıyor... ...sabah kalkıp da... ...yani abdesti almadığı uzun seneler elini yıkadığı halde yüzü yıkadığı halde yüz boşadığı halde bakıyor bir de abdest alınca kendini inceliyor bakıyor abdest alınca bedensel sistemlerin daha çabuk çalıştığını beynin sinir sisteminin dolaşım sisteminin bunların daha çabuk çalıştığını insanın daha çabuk gelinin toparladığını bunda ötesinde bir ruhsa huzur bulduğunu fark ediyor Halka Fark ediyor ve bu kişi sabitle namaza gideyim bakayım diyor ben diye. Yine meşriğe gidiyor, meşce gidiyor ama daha Müslüman değil. Meşce gidiyor bir de Şöyle den Almanya'da meşcen daha şey girince bakıyor güzel bir hava böyle, sükunat, müzik yok, gürültü yok, bir şey yok, kimse kimse konuşmuyorlar, herkes kibiley göndermiş kimi tesbih çekiyor, kimi kuran okuyor, kimi karan Allah-u Teala zikrediyor, böyle huzurlu bir hal böyle. Namaza imamı uyuyor, ama bir şey okurmuyor böyle, İmam da uyumuyor yani böyle. Yani yatıp halk imamla beraber, ama namazdan çok bir hakseler alıyor, elhamdülillah nasip oluyor, müslüman olmak Yani kendisine de nasip oluyor elhamdülillah bu şekilde. Bakın, adı cemaatimiz, yani biz de bunu inşallah şöyle bir dikkate inceleyelim inşallah Teala hasta sabah abdizine bakınız. Yani sabah anamalın inşallah <Gülüyor> vakti kılmaya çalışalım gerek önlemi alalım inşallah sabah abse alındığı zaman bakınız belki sistemler daha çabuk çalışıyor böyle işte. Gözü daha görüşü başka oluyor beyin sinir sistemi başka oluyor dolaşım başka oluyor, solunum başka oluyor ruhsal huzur buluyor muhtemelen. İşte İslam'da ne varsa ne var İslam'da bunları önce yararı insanın kendisine muhteremler. insan yararı kendisine verir. Şey. Bir de bu ötesinde tabi günahlar dökülüyor, sehabı çoğalıyor ve ahirette muhterem bakar. Ahirette mahşer günü hesap başında kişi aldığı abdestin sehabını görünce tabi ne yapacak? Orası çok kendisi sevinecek muhteremler. Sahabe Resulullah Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne Ya Resulallah Allah Teala Mahşer gününde şefaat hakkını verecek. Orada hadi bizi tanıyorsunuz sahabeler. Bizi gördün biz tanıyorsun. Ama senden sonra ümmeti olacak Ya Allah kıyamete kadar. Onları sen görmedin. Nasıl onlara onları? Sordu sahabeler peygamberimize. Peygamberin onlara şöyle örnek verdi, bakınız. Peygamberimiz muhteremler genelde hesabına hep bir şeye örnek verdi peygamberimiz. Kişi o örneği beyne yerleşir. Çünkü örnek maddidir. Maddi örnek beynine hayale yerleşir. Hafızaya yerleşir. Orada kalır böylece. Şey. Ama mana hep şi gider mana yelismez böyle şey. Bunun için Peygamberimiz çok kere hesabına hep böyle örnek verirdi. peygamber şöyle buyurdu: "Hesabım bir yaylada, bir çayırda, atlar olsa at, belgeler olsa çok ama bunların hepsi de başlangıçta simse de bunların arasında bazı atların alnında, ayakların altında, dizden aşağı, beyazlık olsa bunlara karşılarını seçiyor mi belli olur mu? Evet, yasal olur, bela derler, Olur, yasal olur derler, sahabeler. Peygamber buyurdu, işte ümmetimi, öyle tanırım buyurdu muhtemelen. Tanırım böylece. Neden? Abdest ahzaları orada, Müslümanların beyaz olacak, parlayacak, parlayacak. Demek ki abditsiz Müslüman bakın muhteremler. Tabii Müslüman kafir denmez inkar etmediği için. Ama e, abditsiz, abditsiz onun yüzü mahşerden nur gibi parlamayacak. Onun eli ayağı nur gibi mahşerden beyazlamayacak, parlamayacak. Kapkara olacak mahşerde. Efendim işte cumadan cuma alıyorum. Ama yeter değil ki muhteşemler, yeter değil ki böyle şey. Mesela bir mobilyacı, günümüzde daha çok döşemeye yapılıyor. Öyle bir defa hafif bir cila verip sürdü mü, parlamıyor, parlamıyor. Ne istiyorsun? Bunun paraması için biraz uğraşma gerekiyor muhteşem. Hem birine bir olmuyor, birine bir olmuyor böyle şey. Bunun için demek ki, öyle bayramdan bayrama, Efendim cumatı cumaya abdestler, İnsanın yüzü mahşerde dur gibi parlanmayacak muhtemeler. Parlanmayacak bu iş. İnşallah bunun için ne yapalım? Beş şekilde namazı kılalım, abdest alalım. Bazı kişiler namaz kılmak istiyorlar ama bir türlü namaza başlayamıyorlar. Neden? Namaz ağır. Mela abi yürüyor, sevgillah ve le lekebiretün ille alel hâşi'in velâkâkı ve inna o namaz nedir? lekebiretün büyüktür ağırdır, güçtür namaz kolay kulun Allah'tan dikilmesi el er bağlaması ancak huşu satıya namaz kolaylaşır onlara hafif kuş gibi gelir demek ki bazı kişiler namaza başlamak istediği halde bunlara ağırlık geliyor böyle. Olamaz gözüne büyüyor bunların. Güç zor geliyor bunlara. Ne yapsın bunlar? Bir evli olan bir şöyle buyuruyor. Ey mümin kardeş diyor. Namaza başlamak için diyor. Sen hemen namazı gözüne götürme diyor. Önce ne lazım diyor. Önce namazın anahtarına sahip ol diyor. Örneğin şimdi abdest al anahtara sahibi ol son kolay kılarsın muhtemelenler. Demek ki böyle yapmamız gerekiyor. Bir kişi namaza başlamak istiyor bir türlü başlayamıyor zor geliyor. Bu kişi ne yapsın? Hiç namaz kılmıyor o niyeti olmasa bile abdest olsun muhtemelenler. Hiç olmazsa abdest alayım desin bakınız yani bir vakit abdest olsun ama kılamadı namazını Abdülsün. İkindi oldu mesela. Yine Abdüls olsun. Sonra ne olur? Anahtara sahip oldu mu mutlaka hazineye girer. Namaz kılmaya başlayabilir muhteremdiler. Demek ki namaz çok ağırdır muhterem. Namaz büyüktür. Namaz büyüktür. Namaz büyümenin miracıdır. Böyle. Namazın kutsiyeti, sevapları hayallere sığmaz. Yani bir vakit namazın sevabı hayallere sığılmaz böyle. O kadar muazzam sevabı var bir vakit var mı? Şimdi bazen bir dünya işimiz olur. Bir engel çıkar. Efendim işte namaz vakti geldi. namaz kılmak gerek ama işte şu işim var, engelim var, misafirim var, şu bu deriz muhteremler. Halbuki gerçekte Gerçekte iki rekat namazın sevabı dünyayla değişmez, değişmez böyle şey. Yani iki rekat namazın sevabı dünyayla değişmez. Mahşer günü hesaba çekildiğin zaman ne olacak? Orada ne gerek? Sevap gerek. Sevap, sevap, sevap. Efendim dolarım vardı, altınım vardı, mülküm vardı. E zaten dünya kalmadı ki muhteremler. Dünya kalmadı ki dağlar, toz olduğu dağlar muhteremler. Denize yandı, uçtu, gitti. Dünya kalmadı. Doların da altın da gitti. Ne gerekiyor maaşlarda? Aman sevap, sevap böyle. Kişi orada bir demla sevaba muhtaç böyle. Elleri yiyecek kafir böyle. ondan Ama İki rekat namazın sahabı konduğu mizana dağlar gibi oluyordu. İki rekat namazda o kadar büyük sahabı var. Neden? E aldın bakın namaz kılmak Namaz kılacağın yere gittin, yürüdün. Sonra niyet ettin farz. Tekbir aldın. Nedir tekbir? Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. Bir defa tekbir almanın sevabı yeri göğü dolduruyor bak müsaadenle. Tekbir almanın varışı. Ondan sonra okuduğun Şu'ban-ı Ke'ye bak. Allah Teşbih'i, tevhid sonra Tevhid'i, Tesbih'i'n sonunda evvelde besmele var, hele bir de Fatih-i Şerif var bakınız. Bir Fatiha. Kur'an-ı özü Fatih-i Şerif'i namazı okunu barişi. Sübhan'ı okunuyor. Rüku var, rüküz tesbihati var, secdeleri var, tevyiti var, rahmet şerbesi var bakınız. Ey Bir kişinin namazın dışında bir defa Allah der secde ediyor. O kadar sevap oluyor. Bir insan namaz dışında bir besmele çekse o kadar sevap oluyor. Namaza bunlar kat kat muzak kuyı namaza bunlar bereşe. Bun hiç cemaatimiz aman namaz bakın aman namazı. Peygamber Peganlı ailesemazileri son demlerinde peganız ağır hasta ölüm halinde aşağıda bazen gözünü şöyle buyur peganız es sala es sala aman namaz aman namot demler, can simdi mutluluk can simdi mutluluk hele bir vakit namazın sevabı mesela bir öğle namazı diyelim bak dört teker sünnet dört teker farz iki teker son sünnet arkadan ayet Kürsü okunuyor. E, subhanallah, Elhamdülillah, tesbihler çekiliyor. Der. Arkan dua ve Fatih okunuyor. Yani emin olun muhteremler. Eğer gözümüzde görme imkanımız olsa bir vakit sevabı, namazın sehablarına bir görebilsek insan böyle ölüm pahasını canlı veren insan namazı kaçırma muhteremler. Hatta böyle Peygamber Hazretleri ezan okumanın ve ön savunmaz kılanı sabini bilseniz hasta olsanız böyle emetip camiye gelirsiniz bu ruhutu bak mutlaka Şimdi bir de muhterem cemaatimiz, abdeste evham denen bir şeyle karışabiliyor abdestle. Evham. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri Ebu Davut Kütüksü'den seyir günü ve kavmin ümmeti. Bu ümmetten ileride öyle bir kavim gelecek ki Peygamber'in bu ümmetten, ümmet-i Muhammed'den yani ileride öyle insanlar gelecek ki yâ teddûne fî ve tuhuri. bunlar duada ve temizlikte çok aşırı gidecekler, Duada ve temizlik konusunda çok aşırı gidecekler. Nedir duada aşırılık? E günümüzde oluyor bazı özel dua hanlar var, özel dua han, bizinle konuşuyor, bağır, çağır efendim, yerine göre böyle artık ne bileyim böyle name uydurur böyle, o kadar bağırma çağırma, efendim ne bize dua etti? Ama acaba Allah'ın kabul oldu muhteremler Allah kabul acaba onu verilecek? Neyse allah Teala İhlas muhteremler. İhlas. Efendim evde konu hukur okur hele hanımlarımız hatimde de kerimi efendim duayı camide yaptıracak hatim duası. Neden? O daha iyi bilirmiş. Yani böyle yok muhterem ben. İyi. Ondan sen namazda duasın camide yaptığı zaman. Olur mu böyle bir şey ebedeceğim? Nedir bunun duası? Ya Rabbi sen bunu kabul et ya Rabbi hafife husum nosana Eğer Er gönderirsen onu saydılar. Bir de müsterime bakınız. Temizlikte aşırı gitme. İşte buradan kişine başlıyor. Evham insana buradan başlar muhteremler. Bazı hanımlarımız ev temizinde başlarlar. Yani çocuk bir yere bel bastı mı Evham yapar. Orasını yıkar yıkar yıkar böylece. Aşırı temizlik böylece. Aman şu yamuk, aman bu eri, aman bu şekilde böyle aşırı aşırı yapa yapa bu kişiyi evhama götürür. Sonra bu evham abdeste başlar muhtemelen. Abdeste bu evham başlar. Nasıl başlar? Hapis alır acaba ben yüzümü kaç sefer yıkadım? mi üç mü? Bir daha yıkarım. Yine olmadı. Ya iki olduysa bir daha yakayayım, bir daha yakayayım. Yok acaba ağzıma su verdim mi? Yok burnuma su verdim mi? Bu nedir? Evham. Evhamdır. Bunu yapmamak gerekiyor. Ne yapmamak gerekiyor? Abdest almaya başladık. Ev yüzüğü besmeleye çekelim. allah Teala Teala'ya şeytan şerine sığınalım. Yüzümü yıkadık. Acaba üç mü, iki mi? Öyle kalsın. İki olsun zarar etmez ama dört olmasın muhtemeler. Ta ki şeytan yol bulunmasın böyle şeylere. Yani bundan çok çok ama sakınma gerekiyor muhtemeler. Şeytan ismi El, -El böyle. Şeytanı grup grup ona görevlere başka bir grup şeytan vardır. İsmi El Bunun görevi eğer kişinin bir Müslümanın amdes almasına namazla engel olamıyorsa o kişiye abdeste ehvam vermeye başlar. Bak, abdestini bitirir, ayağım kuru kaldıysa ya, dön bakalım der. Hayır, dönme muhtemelen der. Kalsa kalsın bak, dönme muhtemelen. Dönme kalma, dönmek için geriye, geriye. Bunu sırf şeytan yapıyor bu şekilde. Böylece. Ve onu onda anda şeytan gülüyor. Peki, niye acaba şeytan böyle uğraşıyor, abdeste uğraşıyor acaba? Şunun için muhtemelenler, Kişi abdestini aldı. Ama acaba bir yerim kuru kaldı mı? Ya da guslünde. Acaba bir yerim kuru kaldı mı? Acaba üç mü iki mi oldu? Eksik mi oldu? Ya abdestim yoksa namazım kabul olmaz gibi bu defa oradan şeyden buna girer. Kişi namaza girer ama namaza başlar ama ben namazım kabul olmaz. Abdestim tamam değil diye bu defa kişinin namaza kendini Allah'a huzura veremez. Evhama kapılır. Namaz bunu sıkar. Böyle. Bu süre kişi namazdan bezer. Abdestten bezer kişi. Bu süre kişiye bezer. Son olur muhteremler. Allah korusun evham bunun kafasına beynine yerleşti mi başını sıkar muhterem. Evham. Nedir evham? Evham vehmin çoğulu. Vehim. Vehim Beyinde beş duygu vardır. Hayal, vehim, ikisi de aklı ortasına muhtemelen. Bakın, akıl ortada, ikisi aklın bunlar danışmanları böyle. Biri hayal, biri vehim. Hayal nedir? Ümit. Yaşam ümit böyle. Şöyle hafızda olur böyle hafızda olur böyle. Vehim, o da korkaklık. Geri kaçma böyle. Olma permem çeker böyle işte. Eğer kişinin bu hayal duygusu ileri giderse, aklı dinlemezse, hayal giderse, kişi hayalci olur, hayatta başarı kazanamaz muhtemelen. Hayalci olur böylece. Hayalci olur böylece. Eğer kişinin bu vehim duygusu kuvvetlenirse, devamlı geri kaçar böyle. Apizim olmadı, gusum olmadı, namazım olmadı. her bir kişide başlar karamsallık. Karamsallık başlar. Akşam oldu, işte biraz geç kaldı. Yani. Acaba kaza mı oldu? Şu mu bu oldu böylece? Gece korkmaya başlar, kanatta korkmaya başlar. Bu iş Allah korusun bu Zaman gelir, o kadar sıkılır, o kadar sıkılır ki şeytan bunu sıkar, sıkar, sıkar. Ne der şeytan sonunda? Öyle kurtulurlar şeytan sonunda Yani ki Allah korusun böylece. Bu iş alıcı camatimiz işte abdestte, gusülde ve ev temizliğinde aşırı gitmeme gerekiyor. Efendim temizlik imandandır buyuruyor peygamasıları. Evet doğru muhteremler. Temizlik imandandır ama temizle çeşitleri var muhteremler. Bir dış temizlik var bakın. Yani derinin pisliğinin temizlemesi vardır. Bu bir. İkincisi organların temizliği var. Üçüncüsü kalbin temizliği var. Dördüncüsü de sırrın temizliği var. Bakın. Evet derimizde, elbisemizde tabi pis madde olmayacak. Bu temizlenecek. O kadar ama. Bir de Sonra organların temizliği geliyor. Nedir bunlar? Organları günahtan koruma gerekiyor. Tamam efendim yüzünü on kere sabunla yıkadın. Banyoyu gördün, duş aldın. Yedi seferse günde birkaç sefer temizlendiğin Ama duşları çıktı gözde harama bakıyor el harama dokunuyor dil yalan söylüyor muhteremler kulak sürekli haramları dinliyor kulak dinliyor organlar kirli organlar paslı organlar günahkar e öyle gayrimüslimler var ki öyle gayrimüslimler var ki onların da dışı temiz onlar da yıkanıyorlar onlar da çamaşları temiz çamaşı giyebiliyorlar ama yine Mevlam buyuruyor, ondan necis Mevlam buyuruyor. Müşrikler necistir. Allah pisliği buyuruyor. Bu inşallah cemaatim demek ki, evet temizlik dur ama, yalnız deri temizliğiyle ömrümüzü boşa harcamayalım. İkincisi nedir? Organların temizliği gerekiyor. Dil temiz olacak. Yalan söylemeyecek gıybet yapmayacak, kötü bir şey yapmayacak, göz harama bakmayacak, kulak haram dinlemeyecek, el harama gitmeyecek, midede haram lokma yemeyecek, organlar temiz olacaklar. Üçüncü temiz nedir? Kalp temizliği. Kalp temizliği. Zaten gerçekte, imanın da menbaı, kalptir böylece. Yani en mühimi de kalp temizliğidir böylece. O böylece, İman merkezi, menbaa kalptir çünkü. Nedir kalp temizliği de? işte kalpte ahlakı zimme deniyor. Kötü huy ahlak kalpte olmayacak muhtemelen. Olmayacak. Efendim ona buna kim tutmak, düşmanlık yapmak, hasetlik yapmak, kaybında kuvve-i gazabiyye, kuvve-i gaza kuvve şeheviyye, aşırı dünya muhabbetleri nedir bunlar? Hep bunlar kötü ahlaklar muhtemelen. Evliyanın birinin hanımı ölmüş, tabi yalnız kalınca bunu acımışlar dostları, demişler ki, işlenen birisi Efendim Hazretleri demiş, benim iki tane yakın akrabam var hanım. İkisi de evlenmeye hazır. Dilediğini sana vereyim onların. Onları gör, bak, beğendin sana vereyim. Bu diyor ki, görmeme gerek yok diyor yalnız sen bana söyle bakalım nasıl şey bunlar biri çok güzel fiziki olarak çok güzel yalnız ahlak pek iyi değil ikincisi o kadar güzel değil ama ahlak güzel o hale diyor ahlak yolunu onu bana ver diyor ve şöyle buyuruyor güzele doyulur ama güzel ahlaka doyulmaz bir muhtemelen hakkınız güzele doyulur ama güzel ahlaka doyulmaz buyuruyor Şimdi öyle kişiler mesela öncelikle bir yüz güzeline bakılır böyle. Dış güzeline bakılır. Eğlinirler ama ahlak olmayınca tabi eşlerin birinde. Ahlak olmayınca hemen başlar, tartışma muhtemelidir. Titişme başlar bu şekilde böyle. Hem bile doyarlar. Bu kadar vereceğim. Ama demek ki güzel o kadar olmasa da ahlak güzel oldu mu ona doyum olmazmışlar bu şekilde. İşte hazır cemaatimiz Üçün temizde, kalp temizliği üçün böyle. Kalbi temizlemek gerekiyor. Öyle kimseye karşı kim beslememek, düşmanlık yapmamak böyle, hasidlik yapmamak, kalbe fazla dünyayı sokmamak gerekiyor. Neden? Allah insana çünkü tek kalp vermiş mutlaram. tek kalp vermiş. Allah Teala o kalbi kıskanıyor mutlaram. Allah o kalbi kıskanıyor böyle işe. Biz de bir öyleyiz muhteremler. Biz de bir öyleyiz. Mesela evli bir erkek hanımının başka erkeği sevmesini bunu bir mi kişi? Edemeyiz muhteremler. Edemeyiz Yani Evli bir erkek eğer onun hanımı başka bir erkeği sevse yani hanımının kalbinde Başkelerinin sevgisi olsa, erkek olarak, şeylet olarak sevgisi olsa, o eş koca bunun bildi mi ne yapar? Bunu da dayanamaz muhteremler. Tabii kadın da bunu gibi, bir hanım da eğer kocasının başka bir kadının sevdiğini duyarsa bilirse, o da buna dayanamaz muhteremler. Bakın bizler kul olarak, kul olarak böylece ne yapıyoruz değil mi? Kalbi kıskanır muhteremler. Kalbi kıskanıyoruz böylece. Ne istiyoruz? İnsan eşinde ne istiyor insan eşinden? Onun kalbine başta girmesin istiyor muhteremden. Tabii Allah ister mi? O da ister işte. Allah da kulunu işte kıskanıyor muhterem. Kıskanıyor bu şekilde. Demek ki bunun için kalbi böyle kötü huydan korumak gerekiyor. Dördüncü temizlikte sır temizleniyor buna tasavvuf açısından. Bu da insanın sırrında. Nedir sır? Kalpten içeri böyle. Gönül alem denir böyle. İnsanın kalbi gönlü arştan, ferşten geniş. Muhtemelen. Sonsuzluk alemi. Öyle bir alem o alem böyle. Oraya girebilirsek böyle. Böyle bir alem böyle. Her şey orada böyle. Tat orada, huzur orada, feyiz orada, her şey orada böyle. Şey. Hepsi cennet orada var böyle. Cennet orada orada muhtemelen. İnsanın kalbinde. Tabi gerçeğinde cennet var eğer bir insan İslam tam yaşasa, deri temizliği, organ temizliği, kalp temizliği olsa, kişinin sırrında yalnız bir Allah olsa, Allah sevgisi olsa, o kişinin gün alemi ağaçtan genişliyor muhtemelen O kişi öyle makamlara giriyor ki, neleri neleri görüyor muhtemelen kişi böyle. İşte, tatlara giriyor kişi bu şekilde. İşte adı cemaatimiz, demek ki Abdü zamanın bu kadar faziyetleri var. Abdest namazın anahtarı. Anahtarıdır, anahtarıdır. Eğer abdestim güzel alırsa abdestimizi bir de abdest alırken arada dünya kelamı konuşmayalım. Böyle huzurla şeyizde abdiz almaya çalışalım. Tabi duaları bilemiyoruz hepimiz. Ne yapalım? arada Vesmene çekelim işte kelime işareti arada getirelim yani bir ibadet dönüştürelim abdesti dönüştürelim bir adışı okuyacağım bu trendler. abdestten sonra yapması gereken bir işlem var Farz değil ama cevabı çok büyük. Böyle Peygamber Aleyhisselam adetleri Mentevallah Bir kimse abdest alsa fe ahsene vudu ehü abdestini de güzel alsa ama öyle başlansa ama değil konuşu konuşa değil kale. Ondan sonra şunu söylese abdestini aldı. Abdesini bitirdi. Arada dünya kelamı konuşmadan anlayın. Konuşmadan ki şunu söylese. Yani bildiğim mesela. Eşhedü en la ilallah vahdu la şirkeleh. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şirkeleh. Ve enle Muhammeden abdu resulü tekrar inşallah az-ı cemaatimiz eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu, la şirikeleh ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resulü ne olacak fıderu ebem sema o anda cennetin kapı açılıyor. Sekiz kapı açılacak. Cennetin sekiz kapısı vardır. Bak, Peygamber diyor, "Fudiat." Hemen o anda cennetine açılıyor sekiz kapı açılıyor böylece. Ye duhuluna min eyyi eşah. O kişi şu anda öyle bilse, o anda ölüm vakı olsa, kişi o anda dediği kadar cennete girece bak mütremler. Bakınız Demek ki bir insan... abdesti aldı güzelce... ...dünya kelamı konuşmadı... ...hatta abdestin önce istibra denir böyle... ...yani tuvaletine girdi... biraz gezindi... ...o damlasından temizlendi... ...hanımsız icabında pamuk kullandı akıntıya karşı... ...önlemini aldı... ...bundan sonra kişi... ...abdestini güzelce alsa... ...özen özen alsa... ...abdestini bitirdi... ...kimseyle konuşmadan... Hatta bir Al-ı bir göklere baksa, dışarıda ise baksa, bunu okusa. Anlılığı benim kısaca inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü ben şahat ediyorum. Yani inanıyorum, ilan ediyorum ki yani şunu ki la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Yok başka ilahe. Allah birdir. Buradaki de, dal üstün haldir. Allahü Teala bir olduğu halde bir olarak Allah Teala ondan başka ilah yoktur. La şirkeler. Onun şirki yok. Ortay yok. Denge benzeri yok. Büyük onun O birdir bakın. Yani burada ne yapıyor? İman burada tam böyle kemale eriyor. Dağla taş ile olur mu? Olamaz değil mi ya? Atom yığınları, insan hücre yığını ile olabilir mi? İnsan böyle, kim ile olabilir ki? Böylece? Ağaç mı ile olacak? Taş mı ile olacak mı zamanda? Güneş mi ile olacak? Değil mi? Değil mi? Demek ki mümkünse şey bakıp da bu şekilde. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Onun şeriki yok. Ortağı yok. O Allah birdir, mülk onundur, emir onun, hüküm onun, tasarruf onun. Bu derin cemaatimiz bak. Şöyle kendi bedenimize bakalım. Mevlam buyuruyor. yürüyor? İstiglal. Refi en füsitun, efela tubzirun. Defize bakın Mevlam bir görme bak. bakalım Şu bedeni yaratan kim? Şu bedenin sistemi çalışan kim şu anda muhteremde? İş yaparken kan dolaşımı devam ediyor. Kalp pompa mümkünün görevini yapıyor muhteremler. Solunum sistemi çalışıyor. sinir sistemi çalışıyor bedende. Ürkene çalışıyor. Bunlara çalışan kim? Kim muhteremler? Kim muhteremler? Evet, ekmek alıyoruz, su alıyoruz. Ağılın içini yutuyoruz böyle. Sonra karışamıyoruz muhteremler. gibi şey geberişe. Ne işlemler oluyor? Midede, bağırsakta ne işlemler oluyor böyle şey? Gerekli mide bedene çekiliyor, Yaramayan kalın bağırsağa gönderiliyor, dışarı atılıyor böyle. Tahliye şey. yapılıyor bakın böyle. Şey. Bir sistem böyle şey. çalışıyor. E aziz cemaatimiz en akıllı bin varlık insan, insan. Ama insan kendi bedene karışamıyor bak. Ne bunun yağdığına karıştık, ne de bunun işçiliğine karışıyoruz. Ne hayat ne ölüm elimizden böylece? Ölmek istemiyorum, elinde mi? Yok, yok Mustafa. Doğmak istiyorum, dünyaya gelmiş elinde mi? Yok muhterem bakınız. Bak... وَهْدَهُ la شِرِكَ Allah birdir Mustafa. O birdir lira vereceğim, onun işleri yoktur ben bilik, onundur vereceğim. İşte demek ki bir kişi bunu okursa, abdesten sonra, kişi imanı öyle bir noktaya geliyor ki, o an noktaya geliyor, imanı geliyor, eğer o anda ölüm olsa hem şehit olarak ölüyor hem cinayeini açıyor 8 kapısı Melekler çağırıyorlar bak buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel, gel muhteremler o ki şu anda ölüse öllü hakkıbile var milli Fatih